Bismillahirrahmanirrahim, ve inneke le ala ve bellana rasulüne nebiyyül kerim, ve nehmu Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde ifade ettik ki dünyada ve ahirette gerçek kurtuluşta yolumuz İslam, nizamımız Kur'an, lider ve önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem sağ olduğumuz müddetle sonumuzu hayırla bağlamak için ebedi kurtuluşun müjdesini almak için tek yol İslam tek önder Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Muhterem Müminler, peygamberimiz Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri üzerinde ne kadar dursak dedik ki ne söylesek adeta bizim medih ve senalarımız onun için birer nakisadır. Onu Allah Kur'an'ın da övmüştür. Kulakları çınlasın. Aslen Konyalı Hacı İsa'da üstadımızın yeğeni Ali Ulvi Bey kardeşimiz öyle diyor. Nasıl medheylesin Ulvi? Senin meddahın Allah'tır. Konyalı kardeşlerim şair öyle diyor nasıl medheylesin ulvi senin meddahın Allah'tır gönül şehrinde her medha sezasın ya Resulallah evet diller diller yani alemde kainatta beş buçuk milyarın dili İnanmış insanların dili olsa da birleşseler, onu fenaya, onu methe, onu ölmeye devam etseler, kıyametler kopar da yine onun methil senası bitmez diyoruz muhterem Müslümanlar. Aşk eri koca mürşid, büyük veli Mevlana aşktan bahsederken öyle diyor. Şerhi aşk ermen di duyam derdavam sak kıyamet bir güzeret va na tamam diyor eğer aşkın şerhini durmadan söyleseydim yüzlerce kıyamet kopardı da yine aşkın şerhi bitmezdi diyor Mevlana Muhterem Müslümanlar gerçek manada aşk denince Peygamberi Şihan Efendimiz hatıra gelir biliyorsunuz Geçen dersimde kısaca söyleyi verdim geçtim ki hadis-i şerifi alacağız inşallahutaala inşallah göreceğiz. Hazreti Adem'e Safiullah diyoruz. Hazreti Nuh'a Neciullah diyoruz. Hazreti İbrahim'e Halilullah diyoruz. Hazreti Musa'ya Kelimullah diyoruz. Hazreti İsa'ya Ruhullah diyoruz. Kainatın son ve en büyük peygamberine hep beraber ne diyoruz muhterem Müslümanlar? Eyvallah. Habibullah, Allah'ın yegane ve en yüce sevgilisi. Bir şeyi Mevlana söyledi mi, başka söyler muhterem Müslümanlar. Öyle diyor, işkast kast ı rahı peygamberi ma mazade-i bizim peygamber efendimizin yolu aşk yoludur sevgi yoludur diyor Konyalılar duyuyor musunuz? biraz sonra gelecek tekrar ediyorum bizim peygamberimizin yolu aşk yoludur sevgi yoludur enaniyet yolu değil nefret ve tefrika yolu değil muhterem müslümanlar birbirinden ayrı yaşama küsme ve uzaklaşma yolu değil ve hekese ve hekede. bizim peygamber efendimizin yolu aşk yoludur biz aşk zadeyiz anamız aşktır diyor mevlana vücudumuzdaki milyarlar atomlar sevgiyle dolu olması lazım zira biz habibullahın ümmetiyiz Muhteremler. Muhterem müslümanlar hikmeti ilahi Rabbani emir bunu gerektiriyor. Alemlerin halıkı, alemlerin saadeti için Kur'an'ı indirmiştir ve Habibini göndermiştir. Muhterem Müslümanlar kaldı ki her şeyin en doğrusu İslam'da, her şeyin en güzeli İslam'da, her şeyin insana en uygun olanı insanca yaşamanın bütün şartları İslam'dadır. Huvvet İslam'da, kardeşlik İslam'da, şefkat İslam'da, merhamet ve hakeze. Yani şöyle diyorum, dünyanın bütün lügat kitaplarında, fazaili insaniye dair kelime olarak ne bulursanız, vallahi ve billahi ve tallahi hepsi İslam'da, Kur'an'da ve Hazreti Muhammed'in yolundadır. Onun için, Habibinden bahsederken alemlerin Rabbi Dersimin serlevasını tezgin eden ayet-i kerimede ve لَا عَلَى حُلُقِ نَظِيمٌ diyor ya Muhammed sen pek büyük pek yüce pek Ali bir ahlak siret ve fazilet üzerindesin diyor öyle olunca biz peygamberin izindeyiz tamam mı muhterem sumalar milyar defa tekrarlıyoruz beşeriyet nereye giderse gitsin kimin izini takip ederse etsin biz biz biz nebiyiz-i şanın, nebiyiz-i peygamberin izindeyiz onun izini izleyeceğiz muhterem müslümanlar bu bizim sözümüz de değil yüce Allah'ın kelamı estağfirullah Vma ata kumü size neyi getirdiyse onu tutunuz. Konyalı kardeşlerim, benim vasiyetim Kurandan alarak size sağ olduğum müddetle iletiyorum. Tamam mı? Kulağınızda gece gündüz 24 saat çımlayacak Ve mâ Allah'ın rasulü size neyi getirdiyse onu tutunuz. Ve mâ Neden de sizi nehyetdiyse ondan uzak olunuz. tebullah Allah'tan da korkunuz. Müslümanlar İslam peygamberine muhalefet etmekten Allah'tan korkunuz, zira Allah'ın icabı şiddidir. Ya eğer kudretiyle bir defa tutar da yere çarparsa kimse kurtaramaz mürtərəm Müslümanlar, kimse kurtaramaz. Biz zalimlere devamlı böyle sesleniyoruz. Allah'ın hilmiyetinden şımarmayın. Allah'ın sabrından dolayı azgınlaşmayın. Allah'ın mühlet vermesinden dolayı yoldan çıkmayın. Eğer sonunda Cenab-ı Hak gazap ederse önüne hiçbir şey duramaz. Onun için Müslümanlar saadet istiyor muyuz? Dünyamızı cennet yapmak istiyor muyuz? Şururla, şururla ve nurla dolmak kederden uzak kalmak istiyor muyuz? Yapacağımız şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahlakını, siretini, sünnetini, halini hayatımıza tatbik etmek. Ne diyordu Mevlana ve Mevlana'dan alarak Muhammed İkbal ne diyordu? Medüsil ve اَزْقَدْ بِرْرُسُلْ اَيَّامِ خِيْشِ تَكْيَكَمْ كُنْ بَرْفَنُ بَرْكَامِ خِيْشِ Sakın ola ki hayatın gidişi Hz. Muhammed'in sünnet ve ahlakının yolunun dışına çıkmasın Diplomanı, etiketine, ahlakına, fennine az güvendir Az güven Ya Hele asrımızda Muhtemelen Müslümanlar Hele asrımızda ne etiketliler var, kendine güvenen ne fenciler var muhterem Müslümanlar. Fakat dinine bağlı olmadığı için vatanına, milletine, mukaddes davaya ne ağır ihanetlerle fenalıkları irtikab ediyorlar. Günlük gazete sütunları ve haber ajansı efendim saat ve dakikaları bunları görmek öğrenmek için kafi fazla bir şey söylemeye lüzum yok muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin senası büyüklüğü için söylenen sözler inanın ben böyle ortasında kalıyorum ömrümü harcasam bitmiyor notlarım olarak ömrümü harcasam bitmiyor sadece şuradan size mulla camiden naklen İkbal'in bir sözünü arz edeyim sonra konumuza girelim saatimiz de bitmesin bir şeyler söylemiş olalım Siret-i Muhammed'i ve dersimizin esasını teşkil eden hadis üzerinde duracağız. Koca İkbal Şark'ta hukuk bitirmiş, Garp'ta iki fakülte tamamlamış, Münih'de peyamı Meşrik metni ve teziyle doktora yapmış ve Altı yıl Londra'da kaldım, sabah namazının evradından Rabbim beni mahrum etmedi diyen büyük filozof, büyük mütefekir, büyük şair, büyük kurtarıcı Doktor Muhammed İkbal. Pakistan'ın, muhterem Müslümanlar, ilk kurtuluşunda yüz milyondan fazla nüfusu vardı. 938'ler o civarlar. Muhammed Ali Cinnah, öyle diyor ilk reisi Cungur... Doktor Muhammed İkbal sağ kanadındı, sağ kolumlu diyor. Onun mertlik ve erliği Pakistan milletini kurtarmaya vesile oldu diyor. Kaya gibi göksünü umulmadık hücumlara, imtihanlara tutan İkbal yılmadı ve 100 milyon Pakistanlı Müslüman Hint putperestlerinin, ineğe tapan, ferce tapan hain ve zalimlerinin sultasından, İngiliz idaresinden kurtulmamıza vesile oldu diyor. Muhterem Müslümanlar büyüklerin şefaatlerini niyaz ediyoruz. Rabbim mahşerde bizi onlarla haşret diyoruz. Çorbacının çorbacının icat ettiği televizyonla Amerika'dan Japonya'yı, Japonya'dan Türkiye'yi, Türkiye'den Londra'yı seyrediyorsunuz değil mi muhterem Müslümanlar? Bazen kendilerine göre mühim bir maç naklediliyor. Heyikler kanalıyla bütün dünyaya veriliyor. Adam evinde çanak antelle maçı seyrediyor. Şimdi Suudi Arabistan'da bile bunun triyakiliği var muhterem Müslümanlar. Hiç sormayın. Ya. Evinde oturduğu yerde Medine-i Tahire'de Dünyayı seyrediyor. iyi de seyrediyor, kötüyü de seyrediyor. Neslin hali ne olacak bilemiyorum. Beyler, yeni gelen neslin hali ne olacak bilmiyorum. Çünkü oturduğu yerden dünyanın en korkunç şeylerini seyrediyor evinden. Kayınpeder, oğlu, gelini, yetişkin kızları ve çocukları oturmuşlar beraber insanın en sır şeylerini birlikte seyrediyorlar. Koca Akif Koca Akif 80 sene evvel kaya sırlılmış Ya ya Konya'lı kardeşim Koca Akif 80 sene evvel öyle diyor. Haya sırlılmış inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir inceciklerde ya muhterem Müslümanlar ne çirkin şeyler o ekrana aksediyor ve onu elhamdülillah Müslümanım diyen bağdaşını kurup saatlerce seyrediyor ya nur yumağı yavrusunu eliyle zehirliyor evet nur yumağı neslini Eliyle verdiği, ödediği paralarla milyonlar ödeyerek zehirliyor muhtemel Müslümanlar. Eliyle zehir içiyor, içiriyor yavrularına. Ahlaki bakımdan Akşehirli hocayı rahmetle yad ederim. Akşehirli Hacahmet Efendi hocayı Konya'mızın büyük hocalarından da içinizde dinleyenlerin henüz daha çok yaşlı itibariyle bu kürsüden öyle diyordu. O zamanlar radyo yeni çıkmış. Konyalılar o zamanlar radyo yeni çıkmış. Evde kızcağız. Anneyi, babayı şöyle bir tarafa, bilhassa babayı çarşıya gönderdi mi? Radyonun düğmesini açıyor. Süpürgeyi eline alıyor. Ne geliyorsa saatlerce dinliyor. Ne geliyorsa o kızcağız. Sonra 5 yaşında bir kızcağıza soruyorsunuz. ...kızım yarın gelin olacağında... ...nasıl dans edeceksin... ...nasıl gerden kıracaksın... ...hadi bakayım nasıl döneceksin falan... ...beş yaşında bunu yavru öğreniyor... ...muhtememiler... ...o zaman o zil zurna havalarına... ...Akşehirli Hoca Efendi Hazretleri... ...Efendiler... ...deveyi oynatır derdi... Ya ...o zaman öyle derdi Akşehir Hoca... ...Efendiler deveyi oynatır... ...deveyi oynatır derdi... ...şimdi... Haycamcayı oynatıyor, fırıl fırıl döndürüyor hiç sormayın. Arşın sahibine dua ediyoruz. Ya Rabbi bize beklediğimiz ve umduğumuz güzel günleri göster diye. 30 Ağustos başladığı gün çekilen resimlere bakınız. Komandan var, başı sarıklı alimler, Fetih Suresi, Arşaka kalkan eller ve kainatın Rabbinden fetih isteyen diller 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi açılıyor yine kumandanlar siyasi erkan ve ilim adamları arşa açılan eller ya Rabbi bu Necip millet için hayırlı kıl diye arşın sahibi Yüce Mevla'ya yükseltilen niyazlar ve dualar %99 %99 ben gazetelerden okuyorum bunu mümin kardeşlerim. Gazetelerde Türkiye yüzde %99, 99, İslam diyarıdır. Türkiye'de Müslümanlar yaşar diyor. Türkiye İslam'ındır Müslümanların diyor. Tanrımlar ne geri vicdan azabına eş kayna kayna sakarya. Koca dahi, büyük mütefekir, İslam'ı cinnet derecesine getirmiş adam. Necip Fazıl öyle diyor Sakarya şiirinde. Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya. Öz yurdumda garipsin, öz vatanında parya. Safatında ne gurbettir çöken İslam'a İslam'ın diyarında diyor. Ne gurbettir çöken İslam'a İslam'ın diyarında Enbiya yurdu bu toprak Şüheda burcu bu yer Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer ya, ya 30 Ağustos zaferlerinin manası bu Muhterem Müslümanlar Kaldı ki Şehit diyoruz İslami tabir Gazi diyoruz İslami tabir Cihat diyoruz İslami tabir Muhterem Müslümanlar Hatta geçenlerden Kurmay başkanımızın beyanatı vardı maneviyattan inançtan söz edildi de askerle alakalı olarak maneviyatı olmayan asker harp edemez vatan koruyamaz dedi bugünün Genel Kurmay başkanının beyanatı bu binaen ala dalik. binaen ala zalik her doğan çocuğu kundaktayken daha yüzüne o nazarla bakacağız Tebessümümüz bu manayla olacak ordumuza gönderirken muhterem Müslümanlar bekçi kulesine hudut boylarına gönderirken yavrucağızımızı askere uğurlarken hadi evladım nene hatunun dediği gibi oğlum ya şehit ya gazî olacaksın tamam mı Ermeninin Moskof'un oyununa gelmeyeceksin. Bu cennet vatan şehit ecdadı'nın sana emanetidir diye beşiğini ninniyle böyle salıyordu nene hatun muhterem mimiler. Ben iyi hatırlarım. Dedem dedem beni bazen salıncağımı sallarken oğlum hafız olacak, oğlum alim olacak, oğlum veli olacak diye sallardı. Ben Kapı caminin şerefli cemaatına öyle diyorum yavrularınızı ...inançlı olarak, ahlaklı, faziletli, terbiyeli, memleketinin bütün mukaddes mefhumlarına saygılı... ...yeri gerektiği zaman, yeri geldiği zaman... ...bu vatan için, bu vatan için, bu sancak için, bu bayrak için, bu Necip millet için... ...başımdaki kıllar adedince başım olsa mukaddesat ve dinim ve kitabım da Kur'anım için birer birer feda olsun diye bilmeli muhterem ümolar. Bunlar da niye bakıyor? Hazreti Muhammed'in şahsiyetini öğren, marifetullah'a bakıyor. Yani Allah'ı bilmek, Allah'ı bulmak, Allah'a ermek. Muhteremimiler unutmayınız. Peygamber Efendimiz hadisine devam ediyor. evet vel aklu aslu dini Akıl da dinimin aslıdır. Marifetullah sermayemdir. Akıl dinimin aslıdır. Geçen derste birkaç cümleyle aklın faziletine temas etmiş oldum. Sözü uzatmayacağım hadisten bir iki fikrini daha alayım bugün dersimde. S sadece şu kadarını söyleyeyim. Akıl göze benzer muhterem ünler. Göz. Nasıl göz zifiri karanlıkta görmez? Işık ister aydınlık ister güneş ister lamba ister binaenaleyh aklın da görebilmesi için vahiy ister iman ister vahyin aklın gerçeği görebilmesi için vahyin ışığına ihtiyacı vardır onun için biz yaşadığımız müddetle vahyin hayata hakim olduğunu göster yarabbi diye dua ediyoruz vahyin hayata hakim olduğunu göster ya Rabbi diye dua ediyoruz. Çünkü akıl ancak vahyin ışığında görerek hakla batılı seçebilir muhterem Müslümanlar. Ya. Üç dakikalık bir gazap beş dakikalık bir keyf için adam öldüren şakiyi düşünün. Onun da kafasında akıl var. Fakat vahiyle ışıklanmadığı için cani oluyor, şakiyi oluyor. Hatta ya muhterem Müslümanlar. Hatta onunla iftihar ediyor. Muhterem Müslümanlar. İnsan ya hu insan eşrefi mahluk ekremi mevcut. Allah'ın yaratanın göçdesi. Halifetullah fil arz. Müslümanlar, insan arz üzerinde Allah'ın halifesidir elinde otomatik tüfekle tarıyor tır diye 8-10 tanesi ölüyor. 5-8 50 tanesi neyse 3-5 tanesi kanlar içerisinde yuvalar yıkılıyor. Evvelinde söylediğimiz gibi aileler dul, yavrular yetim. İnsan ya nasıl kıyıyor buna? Nasıl bu kadar canavarlaşıyor? Nasıl? Halbuki ise halbuki ise biz bir kardeşimizin inanın Kılığına dokunmaktan hazer ediyoruz. Kılığına dokunmaktan. Yüce Rabbim bir kalbi kırmaktan sen muhafaza ettiye Allah'a yalvarıyoruz. Hazreti Ömer öyle diyor. Hazreti Ömer öyle diyor. Müslümanlar söz sözü açıyor. Kabe-i Muazzamaya bakmış Hazreti Ömer. Ey Allah'ın beyti diyor. Seni yedi defa yıksam tekrar yaparım diyor. Hazreti Ömer böyle diyor, adalet tarihinin ön sözü, divacısı. Hazreti Ömer böyle diyor, ey Kabe seni yedi defa yıksam tekrar yaparım. Bir mümini Kamil'in kalbini yıkmaktan, bir sefer yıkmaktan sağa sığınırım Allah'ım diyor. Kenzül Ummal hadisi, Kenzül Ummal hadisi. Peygamber Efendimiz Kabe'yi tavaf ediyor. Abdillah İbni Omar radıyallahu anhüme Abdillah İbni Omar ben Resulullah'ın yanındaydım diyor. Hem tavaf ediyor Resulullah hem de böyle buyuruyordu. Ya Beytallah ya Kabetallah ma ki ve ma azame hurmetüki ki. i Zişan böyle diyordu. Ey Allah'ın Beyti ne kadar büyüksün ve sana hurmet ve seni tazim ne kadar büyük Mümin azamı indir Allah'ı hürmeten bak bak bak bak kapı caminin muhterem cemaati bak dikkatini çekiyorum Rasulullah'ın buyruğuna fakat diyor nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki Müminin kalbine riayet senin hürmetinden de daha azamdır diyor evvelce aramızda tefrika yoktu muhterem Müslümanlar 3 kıtaya imparatorluk oturduğumuz günlerde muhterem cemaat 3 kıtaya imparatorluk oturttuğumuz günlerde aramızda tefrika yoktu bir baş bir ruh bir kalp bir beden halindeydik meselül mü'minine fi tevadihim ve terahumuhim ve teatufihim meselül cezert <gülüyor> Peygamber Efendimiz öyle diyor. Bir buçuk milyar Müslümanların misali niye benzer bilir misiniz muhterem cemaat? Bir buçuk milyar Müslümanların misali niye benzer bilir misiniz? Meselü'l ceset bir beden gibidir. Bir buçuk milyar bir beden gibidir. Gözler, kulaklar, diller, eller, kalp ve ruh bir beden gibidir. Ne de teatufihim ve terahumihim ve Sevgide, atıfette, merhamette, kardeşlikte, acıma hissinde, teavunda, yardımlaşmakla, müvasat ve muahatte bir beden gibidir. Bir uzvu ağrıdı mı, beraber ağrır. Eğer uykusuz kalırsa, başı uykusuz kalırsa, beden de beraber uykusuz kalır. Yani Alem-i İslam'da Kazakistan'dan Fas'a kadar, Ümit Burnundan Türkmenistan'a Türkiye'ye kadar, Sibirya'daki Müslüman cemaatlara varıncaya kadar bir vücut halinde muteremimizler. Eğer bu dediğimiz olacak olsa, müminler, 50 defa tekrar ettik, bir daha tekrar ediyoruz. Eğer bu dediğimiz olacak olsa, hapishaneler boş, tutuk evleri boş. Hakimler ve emniyetçiler rahat. O vakit vatan, cennet vatan. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda diyor ya koca Akif. O vakit cennet vatan. Cennetli kılmalar, bütün varlığımızla Allah'ın habli metinine, İslam'a, Kur'an'a, Peygamber Efendimiz'e vahyin akla ışık tutması meselesine sım sıkı sarılacağız. Göreceksiniz ki kötülükler kendiliğinden sabun köpüğü gibi sabun köpüğü gibi yok olup gidecek. Muhterem Müslümanlar, bazı evlerde, ailelerde dırdır, dırdubuk çok olur. Çok özür diliyorum. Koca sarhoş, kadın çılgın. O içip geliyor, o biri girip geliyor. Evde akşam Sofraya konacak yemek yok, ocak sönük, yavruların hepsi bir tarafta, bir bucakta. Şimdi sarhoş sövmeye başlıyor, kadın da delice ona çılgınca cevap vermeye başlıyor. Her Allah'ın günü evde kıyamet kopuyor. O ona sövüyor, o ona söylüyor. Aradan bir zaman geçiyor muhterem Müslümanlar. Evin kocası olan Ahmet, sarhoşluğu bırakıyor. İçkiye tövbe ediyor. Mehmet'le, Hasan'la, Hüseyin'le arkadaş oluyor. Onlar onu camiye götürüyor, konferansa götürüyor, Kur'an dinlemeye götürüyor. Ve hakedâ ve hakedâ Ahmet namaza başlıyor, niyaz'a başlıyor. Namazlarını kaza etmeye başlıyor. Eve Ahmet sarhoş gelmeyince hatun bakıyor. Allah Allah, duyduğu ağır cümlelerden hiçbir şey yok. Top yakın düzelmiş, hadi hatun. Hadi hanımcığım, hadi şöyle yap, hadi böyle yap. Her şey efendice. İç çığırına giriyor. Şimdi hatuncağız karşı taraftan tabii devamlı iyi kelime görünce, yahu diyor bu da değişiklik oldu, ben de oldu, ben de nefsimi değiştirmeliyim diyor. Hatuncağız yavaş yavaş başını şöyle bir yarı örtüyor falan. Dışarıya çıkarken etekliği biraz daha uzun giyiyor. Aradan bir ay geçiyor, Müslüman hanımlara, yahu size imreniyorum ne kadar güzel örtülük giyiniyorsunuz diyor. Kocasına efendi bana da bir bolca şöyle uzunca bir manto yap bakayım. Şu çoraplarda çok giymemiş gibi ince, bunların yerine daha ucuz fakat kalın çoraplar al bana. Şu ayakkabının da bir tipi değiştir. Sonra bakıyorsunuz mahalle toplantılarına adam, hanım gitmeye başlıyor. Falan hanım bizim mahallede çarşamba günü sohbet ediyormuş, bir de ben gideyim bakayım. Dönüşünde üç tane mendil, üç tane mendil göz ıslanmış. Yavrular şimdi o nur yuma yavrular. Evvelce kasılında entari giyerken anne sen uzun giyiyorsun Bizim entarımız da uzun dikesin ya. Bundan sonra başlıyorlar şimdi çocuklar. Evet. Delikanlı yavrular. Her gün sokağa kendilerini atıyor. İçeride kıyamet koptuğu için sokağa atıyor. Gece yanlarına kadar parkta bahçede oturuyorlardı. Evde o huzuru görünce... Baba... Kızlar annesinin koltuğuna, babalar... Ba babasının kovuğuna... Böyle kucaklıyorlar, seviyorlar. yan alından öpüyorlar falan. Alemde hayat varmış yahu diyorlar babaanne. Tamam mı? Eve bakıyorsunuz ki... Gülistan... Gülistan, elhumdülillahi teala. Gülistan, evet. Geçim, rabet, kardeşlik, sevgi, muavenet, şefkat, merhamet ve hâkese ve hâkese. Muhterem Müslümanlar, sadece Konya'mızda bu işin olduğu, bu hakikatin taahhüt ettiği sayısız aile var. İslam girdi mi, fikri ıslah ediyor, kalbi ıslah ediyor, ruhu yıkıyor ahlakı düzeltiyor ikisi birbirine sarmaş dolaş olup halatın lifleri gibi ailede anne baba çoluk çocuk birbirine sevgiyle böyle sarılıp kalıyor Alman edibi ne diyordu evlerinizin önünü temiz tutunuz mahalleler temiz olur mahalleleri temiz tutunuz şehirler temiz olur şehirleri temiz tutunuz Beldeler, beldeler, beldeler, memleketler, milletler, sokaklar, caddeler, her şeyler, her şeyler temiz olur. Muhteremimiler, hani hikmetlerden gelirse gelsin, isterse Almanya'dan gelmiş olsun, hikmet hikmettir. Kuzil hikmeten bir ey a imkan. Hikmeti hangi kapta olursa olsun alınız diyor Peygamber Efendimiz. Hikmeti alalım muhterem Müslümanlar. Evlerimizin önü temiz olunca bütün şehirler, bütün memleket temiz. Aileler salaha kavuştu mu? Ailelerde saadet. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Evet. Akıllı olalım. Akıllı olalım. Akıllı olalım diyoruz. Sonra Peygamber Efendimizin hilyesine geçiyoruz. Velhubbu esasi. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Geçen son sözü burada bırakmıştım. Geçen cuma dersinde. Velhubbu esasi. Sevgi dinimin esasidir. Akıl aslıdır. Hani inşa, inşaatçı mühendisler Evvela bir sömel döküyorlar, sonra temel döküyorlar, sonra üzerine kolon çıkıyorlar, tuğlayla örüyorlar. Muhtemelen Müslümanlar, dini mübini İslam'da somel, alt plaka beton, çelik demirle döşenmiş plaka beton evvela akıl. Çünkü mükellefiyetin sırrıdır. Okudum Hacı Şerif size. Kıvamul mer'i akruhu ve men la akle lehu la dine lehu. Muhterem Sonra temel vel esasi. Müslümanlar kapı caminin bütün cemaatına istisnasız söylüyorum öyleyse. Sevişiniz, sevişiniz, sevişiniz. Hocanızı seviniz, ailenizi seviniz, kardeşinizi seviniz, evlatlarınızı seviniz, komşunuzu seviniz milletinizi seviniz vatanınızı seviniz kubbul vatan minel iman vatan sevgisi imandandır iman olmazsa manda yüreği bile ondan aziz nimettir ya bir kalpte eğer iman olmazsa yiğitim aslanım delikanlım bir kalpte eğer iman olmazsa o kalp değil et parçasıdır Köpek yese meraz verir, hastalık getirir tamam mı? Bir kalbin kalp olması için o kalpte iman ve aşk ve ihlas ve Allah sevgisi olacak. Ya si Akif sinesinde leş taşıyan kişiden ne hayır umulur diyor. Silesin, sinesinde leş taşıyan kişiden ne hayır umulur? <gülüyor> Memleket muhabbeti ve vatan sevgisi... İman dolu kalpten gelir diyor. İman dolu kalpten gelir diyor. Yoksa iman olmayınca leş. Buradan millet. Yüce Rabbimizin muhafaza olsun. Bu gerçekleri böylece size olduğu gibi ömür boyu söylemeye devam edeceğim muhterem müslümanlar. Yavrularınızı, yavrularınızı Allah'ın ve Resulünün istediği gibi yetiştireceksiniz inşallahutaala. Osmanlılar da muhterem Osmanlılarda Enderun-u Hümayun deniliyor. Enderun-u Hümayun sarayın 6 metrelik duvarları içerisinde bir üniversite. Enderun-u Hümayun bir üniversite. O üniversitede çeşitli fakülteler, o fakültelerden sultanların, şehzadelerin ve emsali kişilerin yakınlarının, akraba ve yakınlarının yavruları arz üzerinden İslam aleminden getirtilmiş en yüce alimlerin terbiyesinde ilim veriliyor. Niye? Dışarıda bozulur diye. Dışarıda bozulur diye. Talim ve tedris körpe dümalara acayip tesirler icra eder. Onun için Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler, Osmanlar, Orhanlar Ertuğrul'lar ve emsali onların, nesli, onların neslinden gelen büyük kalkanlar ve komandanlar hususi tahsille yetiştirilmiş Molla Gürani'lerin Molla Fenari'lerin Molla Husrev'lerin İbni Kemal'lerin Zembilli Alefendilerin dev yapılı ilim adamlarının önünde terbiyelerle yetişmişler muhtemel Müslümanlar Almanya'da sene 976 Mainz diye Maiz diye bir büyük şehirde konferansım var. İçinizde o konferansında bulunan kardeşlerim var. İçinizde cemaatin içerisinde. Maiz'de konuşuyorum. Ve mavzu büyük günahlar ve büyük günahlara tevbe etmenin şartları. Bugünkü katılıyorum hatırlıyorum. 976, 986, 996. 19 senelik hatıra. Muhtemelen ümirler. olduğu gibi naklediyorum size günahları böyle birer birer şirk, küfür katil, zina içki, yalan yalancı şahitliği ve emsali sıraladım böyle sonunda sonunda sakın ola ki büyük günah işledin de Rabbim affetmez diye dergahtan uzaklaşma in dergehi ma dergehi nevmidi niz satbar eger tövbeşi kesti baza Bizim bu dergahımız, Konyalı kardeşler bu ümit alma değil yahu İslam benim size söylediğim. Yani gönül olmak için söylemiyorum, İslam size söylediğim. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, yüz defa tövbeyi kırsan gene gel. Cenab-ı Vahşi'yi anlatıyorum muhterem Müslümanlar, hiç unutmam. Ders topyekun kalacak eğer Hakkıs'ların uzunluğuna girersem sonunda tövbesi kabul ediliyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Hazreti Hamze'nin ciğerini söküp ağzına alan vahşi Cenab-ı Vahşi razıallahu anh verdi ve selam. La ilahe illallah Muhammed Resulullah Şöyle kapının oradan biri kalktı. Muhterem kardeşlerim. Salon hınca hınç dolu. Gözü kıpkırmızı olmuş bir genç. Kalktı mecliste. Ben tam bunu anlattım, bunu söyledim. kattaya. Hocam dedi. Allah şahit ki dedi. Ben bu söylediğiniz günahların çoğunu yaptım dedi. Fakat şu cemaatin huzurunda, şu cemaatin huzurunda şeref sözü veriyorum tövbe ettim bir daha bu günahları işlemeyeceğim dedi. <Gülüyor> Muhterem kardeşlerim 10 sene sonra 15 sene sonra kabeyi muazzamada Maiz'den gelen Türk işçisi kardeşlerime sorduğum oldu. O bizim falan kişi ne yapıyor Maiz'de? Hani destek kalktı, kalktı da tövbe ettiydi sordum, soruyorum. Hocam, Maiz'de Kur'an kursu açtı. Maiz'de Kur'an kursu açtı. Kazandığını memleket evlatlarına harcıyor dediler. Çünkü beşeriyet günahtan, masiyetten, kötülükten istikrah etmiştir. En korkunç fikre sahip olanlar bile ...bir çıkış yolu arıyor... ...ya Rabbi ben bu insanlığından utandım artık... ...beni insan edecek bir unsur yok mu diye... ...dünyanın her tarafında... ...Amerika'dan Japonya'ya kadar... ...mültem Müslümanlar... ...aziz kardeşim... ...ben de sana diyorum ki... ...dünyada ve ukbada en güzel hedeflere yetişmek için... ...kurtuluşun mutlak müjdesini sağken burada almak için... Rabbine iyi sarılacaksın. Kitabın Kur'an'a iyi sarılacaksın. Peygamberin Hazreti Muhammed'e iyi sarılacaksın. Evet gene böyle ders sevgide kaldı. Geçen sohbette Cuma'daki gibi. Velhubbü esasi. Sevgi dinimin esasıdır. Fıkrasında kaldı hadis-i şerifin. Ben şöyle söyleyip ders kesiyorum. Ezanımız okundu. Muhterem Müslümanlar. Mümin kardeşlerim Sevişiniz Sevgilerin başı Allah Sevgisi Ondan sonrası Kur'an Sevgisi Onunla beraber İslam sevgisi Onun yanında ve içinde Hazreti Muhammed'in Sevgisi Yine ondan ayrılmayan Vatan sevgisi Millet sevgisi Hoca sevgisi koca sevgisi, evlat sevgisi komşu sevgisi cemaat sevgisi muhterem Müslümanlar omuz omuza geliyoruz kalbimizden iman nuru birbirimize geçiyor cemaat sevgisi sancak sevgisi bayrak sevgisi ve hakeze ve hakeze memleketin sevişenler diyarı olması en büyük niyazımızdır ve şöyle dua ediyorum bir büyük zatın bir büyük zatın duası Allah'ımız sevsin Allah'ımız büyük kullarla Müslümanlara sevdirsin Allah'ımız cennetiyle cemaliyle sevindirsin inşallah <Sessizlik> salli ala rasulina muhammad buyurun aşk ile kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimeyi tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek çene kapayıp Rabbimize kavuşmayı mukadder kılsın hakkı hak bülüp hakkı ıttıbak batılı batıl bülüp batıldan iştinab eyleyelim zümreyi salihine ilhak eylesin cümlemize ve üzerindeki bütün Allah'a rasulüne inanmış kullara Cennet nimet ve cemali ilahiyyesiyle ve ikram ediyorsun. Subhan rabbike rabbil izzati umma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha.